Bismillahirrahmanirrahim. Günün ilk sorusu şöyle hocam. Sünnet namazlarında yanlış yaparsak eğer sehiv secdesi yapmamız gerekir mi? Yoksa bu sadece farzlar için midir? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Sehiv secdesinin niçin gerektiğine dair hal kitaplarımızda ne yazıyor? Farzın tehiri yani yerinde yapılmaması, geciktirilmesi... Vacibin terk ve tehirinden dolayı gerekir diye hal kitaplarımızda böyle bir bilgiye rastlarız. Sehif secdesi hangi namaz olursa olsun farz tehir edilmiş yahut vacip terk yahut tehir edilmiş ise e, o zaman gerekiyor. Yani sünnet namazda diyelim bir vacibi terk ettiniz e, sünnet olduğu için bu namaz sehif secdesi gerekmez denmez. Hı hı. O halde hangi tür namaz olursa olsun, yani e, öğle namazının evvelindeki diyelim müekket sünnetler, ikini namazının evvelindeki gayrimüekket olsun, yahut gece kılacağınız bir namaz, yahut duha namazı diyelim, farz, vacip, nafile hangi türde olursa olsun, e, tarif ettiğimiz şekliyle farzın tehiri, vacibin tek ve tehiri tahakkuk ettiğinde, mutlaka sehiv secdesi yapılması vaciptir. Yani sünnet diye o namazın içinde farz vacip yok diyemeyiz. Hep yani bir namaz, bir namaz yeri sünnet olabilir, onun da farzları var. Hı hı. Farz namazda olduğu gibi. Hı hı. Has, sünnet namaz, nafile namazla farz namazın hemen hemen farz vacipleri aynıdır. Hı hı. Sadece bir noktada ayrılabilir. O nedir? Mesela nafile namazlarda kıyam farz değil. Yani böyle bir durum var diğerlerinden ayrılan. Onun dışında mesela kıraattır, rükudur, secdedir her biri hüküm olarak sünnet namazlarda da aynıdır ve diğer namazlarda da aynıdır. Evet.